847, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Müslümanları Emri bil maruf ve neha Anil Münker'i terk etmekten sakındırmaları, evet, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, sizler, cehalet, bilgisizlik ve dünya sevgisi denilen iki sarhoşluğa düşmediğiniz, Emri bil maruf ve neha Anil Münker, iyiliği emredip kötülükten men etme, görevinizi hakkıyla yerine getirip Allah yolunda cihada da devam ettiğiniz sürece Allah'ın apaçık ve dosdoğru yolu üzerindesinizdir, aşırı dünya sevgisi